Ağzı belli Allah'ı, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Wahid al Qahar. Ve Salat ve ala Nabi'na Muhtar. Ve ala alihi ve ashabihil al Athar. Ve ala Jami' El vel ve El Mursaleen al Abrash. Kıymetli kardeşlerim, din dediğimiz Allah'ın cihana gönderdiği sistem hayata müdahale eden ve hayatı şekillendiren bir sistemdir. İslam'ın diğer düşüncelerden, diğer tahrif olmuş yapılardan en temel farkı da budur. İslam hayatı şekillendirir, hayata mana verir hayattaki birçok şeyi Allah'ın iradesi doğrultusunda yeniden tanzim etmek ister. İslam'ın bizler için olması gereken yeriyle alakalı çok önemli sözler, tespitler yapılabilir de, yapılmış güzel bir tespiti sizlerle paylaşarak bugünkü dersime başlamak istiyorum. Diyor ki Bediüzzaman, din hayatın hayatı, hem nuru hem esası. İhya-i din ile olur bu milletin ihyası. Kısa ama gerçekten işin hem manasını hem de olması gereken mesajını ortaya koyar bu ifade. Din hayata hayat, hayata nur ve rehber, hayata anlam ve değer katan bir esastır. Böyle anlarsa bir Müslüman İslam'la doğru bir bağ kurar ve İslam'ın kendi dünyasında hayatında olması gereken yerinin ne olduğu konusunda da belli sorumluluklarını çok daha iyi kavramış olur. E bugün Müslümanların birçok şeyle irtibatlarında arıza var. Ne yapalım ki böyle bir zamanda yaşıyoruz ne zamanı biz tayin edebiliyoruz? Ne zemini biz seçebiliyoruz ne imtihanlarımızı biz belirleyebiliyoruz. Bunlar bizim elimizde olan şeyler değil. Ama elimizde olan bir şey var. Eğer biz zamanın ruhunu anlarsak İslam zamanlar ve mekanlar üstü mesajlar verir. İslam'ın zamana ve mekana mahkum bir tarafı yoktur haşa. Allah evrensel bir din evrensel bir nizam göndermiştir. Bu nizama ittiba edenler ve gereğini yerine getirenler Allah'ın kendilerinden istediklerini Allah'ın muradına uygun bir biçimde ortaya koyanlar kendi sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar. Evet. Biz de istiyoruz ki bu manada bazı şeyler biraz daha zihnimizde belirginleşsin. Belli arızalar biraz daha giderilmiş olsun eksikler biraz daha tamamlanmış olsun ki Allah'ın razı olabileceği bir kulluk bizlerin de hayatlarından sudur olsun. Allah hepimize bunu nasip eylesin. İslam'ı gerçek manada ruhuyla kavrayabilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Kabuğa takılıp, şekille sınırlandırıp ruhunu öldüren ama İslam'ı yaşıyormuşum gibi zannedenlerden bizi etmesin. İslam'ı bir ideolojiye çevirenlerden de etmesin. Bu çok tehlikeli bir şeydir. İslam bir ideoloji değildir. Haşa hiçbir beşeri ideolojiyle de kıyas bile edilmez. Allah'ın sistemidir. Allah'ın sistemi hangi beşeri ideolojiyle kıyas edilebilir? Bir felsefi akım da değildir İslam. Kalkar eğer biz bir felsefi düşünceyle kıyaslarsak yine İslam'a en büyük haksızlığı yapmış oluruz. İslam bir menfaat aracı da değildir. Belli yerlerden bir şekilde bir şeyler nemalanmak için elde etmek için kullanılabilecek bir şey değildir. Kullanan adam faş olur. Allah gerçekten o adamı çarpar. Gerçekten o adamı hayatının bir devresinde o İslam'la arasında kurmuş olduğu yanlış bağdan dolayı onu tepe taklak çevirir de ne olduğunu nasıl olduğunu kendisi bile anlayamaz. Dolayısıyla bizim sahih ve selim bir biçimde İslam'la bir bağ kurmamız gerekir. Belki de bunun için nebevi mirasla bir kez daha farklı bir şekilde tanışmamız gerekir. Bizim de şu anda bu derslerde yaptığımız bu. Benim güzel kardeşlerim bugün derse hazırlanırken şöyle bir şey aklıma geldi. Dedim ki ben bu kardeşlerimle bunu paylaşacağım. Herhalde ben 1994'den beridir konuşuyorum bir şeyler anlatmaya çalışıyorum kaç sene olmuş siz hesap edin Allah ne kadar ömür verecek ne kadar imkan verecek onu da bilmiyorum ne kadar bu kürsüleri işgal edeceğiz onu da bilmiyorum ama bildiğim ve tespit ettiğim bir şey ki onu sizinle paylaşmak istiyorum şimdiye kadar size ne verebildiğimse bilmiyorum Bundan sonra da Allah ne kadar nasip edecek onu da bilmiyorum. Ama bir üç tane şey var ki bir verebilsem var ya size bana yeter de artar bile. Üç şey başka bir şey değil. Şu üç şeyi bir verebilsem öncelikle kendi nefsime elbette ki bunu bir şekliyle gerçek manada anlayabileceğim kavrayabileceğim şekliyle ikna edebilsem bir de size bunları verebilsem. Benim için düğün bayram bana yeter. Ben fazlasına talip değilim. Fazlası işin ayrı bir tarafı ama ben bu üç taneye talibim. Bu üç taneden bir tanesi şu. İslam bizler için sadece öğrenilmesi gereken bir ders değil. Hayatımızın sonuna kadar aynı canlılıkla devam etmesi gereken bir derttir. Aa, bir verebilsek bunu be, bir gerçek manada anlayabilsek ve gerçek manada bunun sorumluluğunu da ortaya koyabilsek İkincisi iman bizler için sadece dil ile ikrar edilmesi gereken bir iddia değil hayatımızın tamamını kaplaması gereken bir sorumluluktur imanı da böyle bir şekilde bir anlayabilsek üçüncüsü iman kardeşlerimiz bizler için sadece iletişim kurmamız gereken insanlar değil acıtmasına incitmesine zorlamasına rağmen sevmeye mecbur olduğumuz nimetlerdir bu üç şeyi verebilsem dediğim gibi kendimi bahtiyarlardan sayacağım anlaşıldı aslında birincisi bugünkü dersimizin de konusudur zaten ama ikincisini birer cümleyle biraz daha izah etmek istiyorum size. Dedim ki iman bizler için sadece dil ile ikrar edilmesi yeterli olan bir iddia değil. La ilahe illallah diyoruz. Kelime-i tevhidi dillendirdiğimiz için bunu ikrar etmiş oluyoruz. Peki yetti mi? Yetmez bu işin bidayetidir. Hayatımızın tamamını kaplaması gereken bir sorumluluktur. Bu sözümü yadırgar mısınız bilmiyorum ama söylemesem de olmayacak. Bizim şu anda çok ciddi bir biçimde bir iman problemimiz var. Dilimizden düşürmediğimiz ama hayatlarımızda olmayan bir esas tevhid. Tevhidi kavramış değiliz biz. Tevhid dediğimiz şey bambaşka bir şey. Gerçekten bu manada ne kadar hayatlarımızda var. Yüzde yüz Allah dediğimiz... Ve Allah'a ait olan alanlar ne kadar bu manada tesis edilmiş bir vaziyette sorgulamamız gereken bir şey. İmanın bizden istediği bir şey var. Onun adı tevekkül. Tevekkülün çoktan salası okunmuş bizler için. Tevekkül ölmüş. Tevekkül diye bir şey yok. Ufacık bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızda ne hale girdiğimizi herkes kendi nefsine dönerek sorsun. Tevekkül Müslüman'ın en önemli işaretidir, sembolüdür. İmanın da en önemli meselesidir ama bugün yok. Ya teslimiyet onu da herkes sorgulasın. Bakın imani meselelerde nasıl bu manada sıkıntılar yaşıyoruz. İşin içine indiğiniz zaman kendi hayatınızı bir tarafa Allah'ın imanla bizden istediği şeyleri de bir diğer tarafa yazdığınız zaman birer birer dökülüyoruz birer birer eksiklerimiz ortaya çıkıyor ki Allah eksiklerimize rağmen bizlere yardım etsin İkincisi, daha doğrusu üçüncüsü iman kardeşlerimiz bizden için sadece iletişim kurmamız gereken insanlar değil tanışalım Müslümandır selamlaşalım eğer bazı bağlar varsa o bağları da isteyerek ya da istemeyerek devam ettirelim bu değil Acıtmasına rağmen acıtır çünkü zorlamasına rağmen incitmesine rağmen sevmeye mecbur olduğumuz nimetler olarak gördüğümüzde anlarız biz bunu. Nimet dediğiniz şey ağırlığı nispetinde külfetiyle gelir. Her nimet külfetiyle beraber gelir. Eğer kardeşlik dediğiniz şey nimetse ve bu çok çok önemli bir şeyse. İmanımızın bize yüklediği bir sorumluluksa Allah müminler sadece ve sadece kardeş olabilirler, olmalılar diyorsa böyle bir yükümlülük o nimetle beraber bize ağır bir külfetini de getirir. Peki getirir de kaçımız bu külfeti taşıyabiliyoruz? Müslümanlarla gerçekten aramızda sevgi bağı şu anda ne düzeyde? Gördüğümüz zaman içimizin ürperdiği, içimizin sevindiği etrafımızda kaç tane insan var? Aman gözükmeyeyim, aman ne o beni görsün ne ben onu göreyim dediğimiz insanların sayısı mı fazla? Yoksa suya ekmeğe acıkır gibi acıktığımız dostlarımız mı var etrafımızda? Bir gün iki gün sesini duymadığımız zaman, yüzünü görmediğimiz zaman, Gerçekten ciddi bir eksiklik hissettiğimiz kaç tane dostumuz var kaç tane iman kardeşimiz var etrafımızda sorgulanması gereken şeyler bunlar. Eğer bu üç tane şey ki birincisine şimdi yeniden döneceğim bizim hayatlarımızda olabilirse biraz olsun ben de buna ait bazı şeyleri verebilirsem ne ala Allah bana da kolaylaştırsın size de kolaylaştırsın. En başa bir daha dönüyorum. İslam nedir? Bizler için öğrenilmesi gereken bir ders değil. Hayatımızın sonuna kadar aynı canlılıkla devam etmesi gereken bir derttir. Böyle mi? Kaçımızda İslam dert halinde? Kaçımızda İslam'ın böyle bir anlamı var? Muhasebe edilmesi gereken, sorgulanması gereken ciddi ciddi Gerçekten bu manada bazı şeylerin masaya yatırılıp irdelenmesi gereken bir şey. Eğer biz İslam'ı dert olarak algılasaydık yani öyle anlasaydık ne olurdu biliyor musunuz? Birincisi derdimiz ile tanışırdık. Onunla barışık bir hayatın sahibi olurduk. Merak ederdik. İnsanda mesela bir dert olunca diyelim ki bir hastalık merak eder değil mi bu hastalık nedir? Bu nasıl tedavi edilir duramaz yerinde. Bir bu manada sıkıntısı olduğunda hemen o konuda bazı şeyler yapar. İslam bu manada maddi bir dert değildir onunla kıyas edilemez bir hastalık değil. Gerçekten bir derttir eğer böyle anlaşıldığı zaman tanışmak için gayret gösterirdik. O zaman İslam'a ait esasları öğrenme noktasındaki sorumluluk bizi biraz daha farklı noktada zorlardı. Eğer dert haline getirseydik ne olurdu biliyor musunuz? Derdimizi severiz hatta onu bir sevda haline getiririz. Dert nasıl sevilir sevenlerden öğreneceğimiz bir şey bu. Nasıl sevda haline getirilir sevda haline getirenlerden öğreneceğimiz bir şey bu. Ama İslam'ı dert olarak görenlerin bu manada alacakları, bu manada hayatlarına, zihinlerine taşıyacakları bir şey. Üçüncüsü, derdimizin dermanının derdimizde olduğunu biliriz. Dermanı başka yerlerde aramaktan vazgeçeriz. Eğer İslam'ı dert olarak anlarsak o bizim derdimizse dermanı da onun içinde. O zaman başka yerde derman aramaya gerek yok derdim dermanın deriz İslam'da ararız dermanımızı. Dördüncüsü derdimiz çok büyük ve ağır bir dert olduğu için tek başına altından kalkamayacağımızı anlarız. Sadık dostlar bulmaya çalışırız. Zor çünkü tek başına mümkün değil ne kaldırabiliriz ne taşıyabiliriz. Yanımızda sağımızda solumuzda aynı derdi taşıyanlar olacak ki bize bu manada destek olsunlar. Bu manada bize telkinde bulunsunlar iyiliği emredip kötülükten nehyetme adına. Düştüğümüz zaman yorulduğumuz zaman bize destek olsunlar. Sadık dost budur zaten ama bunu biz aramakla bulamayız. Eğer biz sadık dost olursak Allah bizim yolumuzu sadıklarla kesiştirir. Çünkü bu aranmakla bulunacak bir şey değil olmakla yolların kesişeceği bir şeydir. Dolayısıyla sadık dostun da bu manada anlam ve değerini bu fasılda bizim iyi bir yere kaydetmemiz gerekir. Beşincisi de şu derdimizin heyecanını hiçbir zaman azaltmayız. Ömür boyu ömür yaşlandıkça iman heyecanımızı arttırarak hareket ederiz. Bir daha tekrar etmek istiyorum bunu. Derdimizin heyecanını hiçbir zaman azaltmayız. Ömür yaşlandıkça iman heyecanımızı arttırarak hareket ederiz. Bir soru soralım. Herkes de kendine sorsun. Benim için İslam dert mi yoksa ders mi? öğrenmekle mükellef olduğum bazı şeyler mi var İslam'la benim aramdaki münasebet böyle mi yoksa gerçekten biraz önce söylediğim şekliyle bana dert haline dönüşmüş mü ben size çok kestirmeden bir yolu göstermek istiyorum İslam'la aramızda kurduğumuz münasebette şöyle bir soruya vereceğimiz cevap İslam'ı ders mi dert mi gördüğümüzü ortaya koyacak sor kendine İslam senin için heybe mi, hörgüç mü? Eğer heybe ise orada dertten bahsedilemez. Ama eğer hörgüç olarak görüyorsan sen dert olarak anlamışsın demektir. Heybe ile hörgücün ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Heybe insanın sırtına dışarıdan koyulan bir şeydir. Yük taşımak için bir şeyler koymak için. Ama hörgüç onun bir parçasıdır artık. Onunla beraberdir ve ölene kadar onunla beraber olacaktır. Pazara kadar değil mezara kadar derler ya aynı şekilde mezara kadar onunla beraber olacak bir şeydir. Peki gerçekten biz bunu sadece sözle söylediğimiz zaman işin içinden çıkabilir miyiz? Hörgüç olarak mı görüyoruz heybe olarak mı görüyoruz anlayabileceğimiz yollar var mı elbette ki var. Mesela ben bir iki tane somut örnek vereyim iyice anlaşılsın. Üniversitede okuyorsun. Baba parasıyla bu işi götürüyorsun. Falanca yerin filanca yerin bursuyla. Hoca beğenmiyorsun, adam beğenmiyorsun. O biçim asıyorsun kesiyorsun. Okul bitiyor. Affedersiniz bu kelime için ama demem lazım bunu. Üfürükten bir vazife almak için. Ilkelerinden taviz veriyorsun. Onun bunun hukukuna giriyorsun. Dün mangalda kül bırakmayan adam bugün hak, adalet, liyakat, ehliyet namına hiçbir şeyi konuşmadan sadece o vazifeye kitlenmiş bir halde oraya bir kapak atayım da ondan sonrası gelir diyerek oraya kapak atmanın mücadelesini veriyorsun. Nasıl anladın sen İslam'ı? Heybe olarak gördün benim güzel kardeşim. Biraz sırtındaydı yoruldun attın. Biraz sırtındaydı terledin bıraktın. Biraz sırtındaydın sırtındaydı bazı imtihanlarla karşı karşıya kaldın. Tamam benden bu kadar dedin ve bıraktın. Ama eğer sende hör olsaydı hayır bunu ben taşımak zorundayım der. İlkelere sadakat meselesinde çok daha farklı bir biçimde bir gayret ortaya koyardın. Bir başka örnek vereyim mesela sana. Diyelim ki ilimle uğraşıyorsun. İşin başında güzel bir heyecanım var. Kitap dayanmıyor sana. Hoca dayanmıyor sana. O dersten o derse. O hocadan o hocaya koşup duruyorsun. Geliyorsun bir yere diyelim ki ilahiyat talebesisin 3. 4. sınıfa geliyorsun artık yavaş yavaş diploma gözüküyor ufukta icazet görüyor ufukta tamam bu kadar. Bu sefer hoca beğenmiyorsun dersleri gereksiz görüyorsun ona buna burun kıvırıyorsun haşiyetin artacağı yerde Bilginin biraz artmasıyla sende kibirlenme adına bir şeyler harekete geçiyor. İlmin o ahlakına uygun bir biçimde davranamıyorsun. Farklı bir dünya tasavvuru senin zihninde şekilleniyor. Ve başladığı noktanın üzerine kat kat bu manada bazı şeyler ekleyerek bitiremiyorsun. Ne oluyor? Sende heybeye dönüşüyor. Heybeye dönüştüğü için de en ufak bir şeyde vazgeçiyorsun atıyorsun. Bir başka örnek daha vereyim bir vakıftasın mesela bir cemaattesin bir dernektesin İslam'a hizmet etmek için bir araya gelip 10-15 kişi sırt sırta vermiş bir şeyler yapıyorsunuz işin bidayetinde heyecan o biçim güzel hizmet eden şeref kazanır hizmet ettiğin için insanlar takdir ediyor seni alkışlıyor seni sana farklı bir biçimde iltifatta bulunuyorlar ama bir gün geliyor o hizmetin hep rüzgarı sağdan esmez bazen de soldan eser soldan rüzgar estiği zaman imtihanlar gelir imtihanlar geldiği zaman bu sefer niye böyle oldu niye şöyle oldu diye sorgulamalar başlar. Dün gelen taltiflerin yerini kınamalar aldığı anda selam aleyküm ben yokum der gider başka bir yerde kendisine başka bir alan seçer ya da tamamen terk eder. Niye? Heybe gibi görüyordu. Zorlandığı anda terk edeceği bir şey onun için. Hör değil kendisiyle beraber yürüdüğünün farkında değil. Heybe olarak gördüğü için bu kadar belli bir imtihanla karşı karşıya kaldığında tamam bu kadar der. Ondan sonrasını da aramaz. Çoğaltılabilir mi örnekler? Çoğaltılabilir ama bence maksat hasıl olmuştur. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Eğer biz İslam'ı gerçekten sırtımızdaki hörgüç gibi anlasak onunla aramızda kurmamız gereken bağın çok daha farklı olduğunun bilincinde oluruz. Ve o bağın sahabe bağı olduğunu da itiraf ederiz. Bakın 93 yaşında Ebu Eyyub El Ensari ki bugün onun adını çok anacağım size radıyallahu anh. O yaşına rağmen böyle bir şeyi ortaya koyması, ta İstanbul'a kadar gelmesi, buralara kadar gelmesi, devenin atın üstünde zor duran bir halde bu heyecanı diri tutmasını başka neyle siz açıklayabilirsiniz? 70 yaşında Ebu Talha, Zeyd İbni Sehl radıyallahu anh. Çocukları yalvarıyorlar diyorlar ki baba... Cihad evet Allah Resulü'nün de bize öğrettiği gibi çok güzel bir şey. Ama bak biz senin çocuklarınız. Vallahi sevabı senin üzerine olmak için biz cihada çıkıyoruz. Ne olur sen dur biz gidelim. Hayır diyor. Siz beni bu şeyde nasıl alıkoyabilirsiniz? Zorladıkları zaman ömrünün sonuna doğru bir sene gideyim bir sene gitmeyeyim pazarlığıyla öyle bir şekilde kabul ediyor. En son. Geminin içerisinde Akdeniz'de Akdeniz'de geminin içerisinde şehadet şerbeti içiyor. 70 yaşına kadar bu heyecan bir insanın yüreğinde nasıl canlı ve diri kalır? Allah aşkına sorgulanması gereken bir şey değil mi bu? İki tane erkekten size örnek verdim. Kıbrıs'ın manevi fatihi Ümmü Haram anamızı. 86 yaşındayken Kıbrıs'a çıkan o büyük İslam kadınını anladığınız zaman bu işin ne yaş işi ne baş işi bu işin iman işi olduğunu zaten anlayıp itiraf edeceksiniz. Yaşları olgunlaşmış yaşlılıkta bu işin heyecanına varmış insanlar değil ben gençleri saymaya bile ihtiyaç duymuyorum ama sadece 17 yaşındaki Üsame'yi hatırladığınız zaman kabına sığmayan o iman heyecanının o İslam heyecanının aslında İslam'ı bir hörgüç olarak gördüğünden ona kaynaklanmış ona kazandırılmış bir ruh olduğunu anlar ve itiraf edersiniz. Niye olmuyor niye bugünün insanları olarak çok çabuk bazı şeylerden feragat ediyoruz çok çabuk gözden çıkıyoruz çok çabuk bazı şeyleri bırakıyoruz sorgulaması gereken bir şey. Benim güzel kardeşlerim eğer İslam bizim sırtımızda hörgüç gibi değerlendirilirse beş şeye hakkımızın olmadığının bilincinde oluruz. Yorulmaya hakkımız yok, büyüklenmeye hakkımız yok, bıkmaya hakkımız yok, sızlanmaya hakkımız yok, küsmeye hakkımız yok. Çünkü din Allah'ın dini biz de Allah'ın kullarıyız. Biz onun bunun için yapmıyoruz ki bunlar hakkımız olsun bizim. Biz Allah için yapıyoruz. Peki Allah için yapılan bir şeyden yorulabilir mi Allah aşkına? Allah bizim takatlerimiz ölçüsünde bize bir şeyler yüklüyor. Takatlerimizin ölçüsünde bizden kulluk istiyor. Takatlerimizin üst, üst, üzerinde bizden ibadet istiyor, mücadele istiyor, cihat istiyor. Hiç kimse takatinin üstündeki bir şeyden dolayı mesul değil. Teklifi mala yutak yok bizde takat üstü bir sorumlulukla asla sorumlu değiliz biz öyleyse eğer bizden istenen gücümüzün nispetindedir o halde neye yoruluyorsun ne yaptın ki mesela ben kendim için söyleyeyim ne yaptı ki yoruluyoruz şimdi Allah aşkına bir sorgulayalım bugün ben Allah'ın dinine hizmet ediyorum diyen Vasat bir insanın yaptığı şey şu eğer haftada bir iki gün derslere gidiyorsa iş yerinde okulda şurada burada bir iki zaman bulup da İslam'a ait bir şeyleri insanlara anlatabiliyorsa o da çok az bu çok fazla değil ama ben en zeminini orta vasat olanını söylüyorum. Sosyal medyada da işte. İyi laf çakıyorsa bazı yerlere ah ben oldum İslam'a hizmet eden birisi çıktım ortaya. Ya bizim yaptığımız zaten bu bundan ötesi yok ki biz yorulalım. Hangi birimiz Hazreti Musab gibi kendi yesriplerimizi Medine kılma adına bir gayrete ve seferberliğe giriştik Allah aşkına. Şu kadar ev benim ben bu evlerin hepsine imanın nurunu sokacağım diyecek kaç tane baba yiğit var aramızda. Ben şu kadar eve imanın nurunu ulaştıracağım. Benim bu seneki hedefim şu kadar insan ben bu kadar insana İslam'ı anlatacağım. İslam'ı hayatımla temsil edeceğim o temsiliyetimle de tebliğ edeceğim diyecek kaç baba yiğit var aramızda. Haftada bir iki gün sohbetlere gelen adamlar ve bunları da en büyük hizmet olarak gören adamlar Aradan 5 sene 10 sene geçtikten sonra bundan da yorulan adamlar halimiz bu. Eğer yanlışsam deyin ki hocam hayır sen çok olumsuz bakıyorsun diye uyarın beni ama sahabu ol alan bu bundan başka bir şey yok ki. Buna rağmen yoruluyoruz buna rağmen yorgunluktan dolayı bakın gözlerimiz açılmıyor. Herkes öyle bir bıkkın olmuş bitmiş hali bir garip gençleri görüyorsun ya genç ya 15 yaşında 20 yaşında 30 yaşında dağları devirmesi lazım 45 dakikalık bir dersi dinleyemiyor gözler gidiyor hoca bir an önce bitirse de çıksak gitsek zaten zorla gelmiş zorla duruyor orada böyle bir mantıkla yürüyor o genç bambaşka bir hayatta olması lazımdı o genç nereye giderse Gençliğin imanını da taşıması gerekirdi ama nerede? Yorulmaya onun için hakkımız yok diyorum. Büyüklenmeye hakkımız yok. Çünkü biz Allah'ın kuluyuz. Karşımızdakiler de Allah'ın kulu. Kibrin ne demek olduğunu geçen derslerde gördük. Sen hangi hakla muhatabına tepeden bakabilirsin? Nereden buluyorsun bu hakkı? Sana Allah bu hakkı nereden verdi ki? Kendinde olan bir şeyi üstünlük alameti olarak görüyorsun. Allah'tan bir belge mi aldın? Bir coğrafyada doğmak, bir dili konuşmak, bir kavme mensup olmak, bir ırka mensup olmak, bir aileye mensup olmak, bir mensubiyet adına aidiyet adına bir yapıya mensup olmak seni başkalarına karşı büyüklenme noktasında bir yere taşımaz kusura bakma eğer böyleyse sen neye büyükleniyorsun büyüklendiğin için bakın kimseyle yan yana gelip bir şeyler yapamıyorsun seni bu manada bu işten koparan en önemli sebeplerden bir tanesi de budur bıkmaya hakkımız yok niye her gün yemek yemeye bıkmıyoruz da İslam için gayret etme meselesi gündem edilince bıkmaya başlıyoruz. Her gün kaç bardak su içiyoruz. Her gün sabah kalkıyoruz bazıları mesela bazı kardeşlerimiz helal bir kazancın peşinde 30 sene 40 sene aynı işi yapıyor. Sabah 7'de çıkıyor evinden akşam 8'de evine dönüyor ve bundan da hiç bıkmıyor. Çünkü oradan nafakasını temin ediyor oradan helal bir kazanç elde ediyor. Peki öyleyse eğer niye bıkmıyorsun? Ondan bıkmadığın şeyde niye başka şeyleri bıkma adına şey oluşuyorsun, oluşturuyorsun? Sızlanmaya hakkımız yok. İkide bir bahane oluştur. Hadi gel bir şeyler yapalım dediğin zaman of bahaneler hazır. Biri bin para o onun arkasında o onun arkasında neler neler söyleniyor. Ama bir bilsek buna hakkımız yok. Küsmeye de hakkımız yok. Neyden küseceksin? Allah'ın dini senin sırtında hörgüç öyleyse eğer bu manada senin onu taşıma adına da bir sorumluluğun varsa böyle bir sorumluluğun gereğini yerine getirme adına asla küsmeye de hakkının olmadığını bileceksin. Bir bunları bilsek heyecanımız inşallah artarak devam edecek. Allah bizim heyecanlarımızı arttırsın. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakayı da konuşalım. Şöyle bir bekleyiş beyhude bir bekleyiş İmanımızın heyecanı her zaman üst düzeyde olacak böyle bir şey mümkün değil. İman nasıl azalır ve fazlalaşırsa kelami tartışmalar bir tarafta kalsın imanın heyecanı da azalır ve fazlalaşır. Bu böyledir bazen coşkulu dönemler olur bazen bir namaz kılarsınız ayaklarınız yerden kesilir. Böyle bir namaz yok mesela gelmişsiniz Umre'den öf oranın iklimi üzerinizde sanki yerde yürümüyorsunuz böyle bir hal olur ama bir müddet sonra gider bu hal. Bu hal sürekli hayatınızın tamamını kapsamaz bazen cihat aşkınız bir dolar yüreğinize sanki çalmadık kapı bırakmama gibi bir coşkuyla hareket edersiniz. E bazen de öyle bir hale girersiniz ki vinç gelse sizi yerinizden kaldıramaz. Oluyor değil mi bunlar? Oluyor. Bazen mesela kitap okuyoruz öyle bir gidiyor ki mesela önünüze hiçbir şey engel değil. Acayip derecede alıcılarınız açık kitap dayanmıyor size. Onu bitiriyorsunuz ötekine başlıyorsunuz. Onu bitiriyorsunuz ötekine başlıyorsunuz. Ama bir müddet sonra bir kabz hali oluyor. Bu kabz hali bende bu aralar çok oluyor. Gitmiyor. Açamıyorsunuz kitabın sayfalarını açamıyorsunuz bir türlü bazı şeyler olmuyor. Niye? Çünkü bu insanın tabiatının bir gereğidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylüyor. Bakın ben size bir hadis vereceğim şimdi. Bu hadis farklı farklı maksatlarla sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden bize süzülüp gelmiştir. Ama bugünkü konumuzla da ciddi bir biçimde alakadardır. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Her amelin bir coşkusu her coşkunun da bir gevşemesi vardır. Kimin gevşeme dönemi sünnetimden yana olursa o mutlaka kurtulmuştur. Kimin de istek ve arzu, istek arzu ve rağbeti sünnet dışına yönelik olursa o da helak olmuştur. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hadise benzer bir rivayeti bir sözü Abdullah İbni Amr'ın coşup böyle fazlaca ibadet ettiği dönemlere bir yönüyle itidal çizgisini belirtme adına söylemiş. Bu hadisi Ebü Hureyre de bize naklediyor. Bu hadisi Abdullah İbn Amr da bize naklediyor. Ama burada geçen bir cümle bizim için çok önemli. Her amelin bir coşkusu, her coşkunun da bir gevşemesi vardır. Bakın hayatımıza bunu göreceksiniz zaten. Hatırlar mısınız Hazreti Hanzalayı? Ben münafık oldum diye Medine sokaklarında dolaşıyor. Hazreti Ebu Bekir'le yolu kesişiyor. Hazreti Ebu Bekir düşünceli düşünceli onu görünce nedir bu halin diye soruyor. Hanzala münafık oldu diyor. Ne diyor Hazreti Ebu Bekir? Subhanallah hiçbir mümin münafık olur mu Hanzala bu nasıl bir söz? E gel ben ne halde olduğumu söyleyeyim sana. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken o cennet deyince cenneti hissediyormuş gibi oluyoruz. Cehennem deyince cehennemden korkuyoruz ve cehennemden sığınıyoruz Rabbimize. Allah Resulü'nün yanındayken ayaklarımız yere sanki basmıyor ama Resulullah'ın yanından ayrılıp işe, aşağı, eşe dalınca unutuyoruz. Bu münafıklık değil de nedir diyor? Sahabenin edebini öğreniyoruz buradan Hazreti Ebu Bekir'den. Bakın onu bir yönüyle teskin etmiyor. Ne diyor? Vallahi diyor Hanzala eğer bu münafıklıksa aynısı bende de var diyor. O halde gidelim Allah Resulü'ne soralım. Çünkü bu hal bizde de var. Eğer bu münafıklıksa nasıl bu işi tedavi ederiz? Onun yolunu yöntemini öğrenelim. Varıyorlar sallallahu aleyhi ve selleme Anlatıyorlar. Ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz? Hanzala diyor hep aynı olmaz. Eğer hep benim yanımdayken olduğunuz gibi olsaydınız melekler sizinle müsafaha ederdi. Yani melekleşirdiniz. Sizden istenen de bu değildir. Her vaktin her zamanın bir hükmü vardır. Sen hayatındaki iyilikleri çoğalt iyilikleri arttırmaya devam et. Dolayısıyla sen hep aynı çizgide olma gibi bir şeye sakın kendini sayma. Çünkü bunu yapamazsın böyle bir şey yaptığın zaman da hayal kırıklığına uğrarsın. Muhakkak görmüşsünüzdür belki kendiniz de çektirmişsinizdir. Kalp EKG'leri çekilir biliyorsunuz değil mi? Bakın o kalp EKG'lerine kalbin ritmine göre bir yukarı bir aşağı bazen biraz yukarı fazla bazen dibe doğru aşağı böyle gider gelir o kalp atışları eğer düz çizgi varsa öldü düz çizgi iyi bir şey değil aslında bir yukarı çıkacak bir aşağı inecek bir yukarı çıkacak bir aşağı inecek bizim hayatımızda böyledir zaten biz hayatımızdaki yukarıları arttırmanın gayretini veririz. O da ancak iman heyecanıyla olur işte. O heyecan meselesi gerçek manada anlaşıldığı zaman hayatımızdaki zirveleri arttırma, dipleri ise azaltma adına bir gayrete dönüştürürüz işi. Eğer bunu yapabilirsek bu manada bazı şeyleri ortaya koyabilirsek Allah'ın izniyle o iman heyecanını anlamış oluruz. Ve o iman heyecanının gereğini de yerine getirme adına bir güzel işler ortaya koymuş oluruz. Peki benim güzel kardeşlerim ne yaparsak hayatımızdaki o yükseklikleri o zirveleri çoğaltabiliriz. Yani iman heyecanımızı ne ne yaparsak diri tutabiliriz. Üç tane şey söyleyeceğim fazla değil. Birincisi Allah'a karşı derin bir korku ve saygı demek olan haşiyeti istenilen oranda hayatlarımızda te tesis edersek birincisi bu bir daha döneceğim İkincisi Allah'ın koyduğu sınırları iyice öğrenir bize yüklenen sorumlulukları iyice kavrar ve bunları yerine getirmek için hassasiyet içerisinde olursak üçüncüsü bizden önce bu yolun yolcuları olan İslam büyüklerinin hayatları ile sıkı bir irtibat kurabilirsek Allah'ın izniyle imanımızın heyecanını daimi bir hale getirebiliriz Allah hepimize nasip eylesin dikkat ettiyseniz üç şey söyledim haşyet hassasiyet sünü de bir kavram altında değerlendirelim hamiyet üç şey olursa heyecan olur azalır belki bazen bitme noktasına da gelir ama bir kez daha bir daha döner yeniden aslına rücu eder. O İslam'ı hörgüç gibi anlama mantığından dolayı gereği neyse onlar ortaya çıkabilir. Eğer bu haşyet dediğimiz şey birincisi neydi bir daha tekrar edeyim size. size. Allah'a karşı derin bir korku ve saygı demek olan haşyeti istenilen oranda hayatlarımızda tesis edersek. Mesela haşyet olursa. Bizim hizmet anlayışımız Allah'ın dinine hizmet etmek Allah'ın dini için koşturmak bir hocayla alakadar bir şey olmaz. Bir cemaatle bir kurumla bir yapıyla alakadar olmaz. Bir hocaya gönül verdiniz o hayattayken koşuyorsunuz köy eylanlar gibi. E takdir ecel geldi hoca öldü davada mı öldü? Eğer hocayla beraber ölüyorsa senin için anlamamışsın demek ki sen bunu. Çünkü bu iş haşiyetle olabilecek bir şey. Allah'a karşı ancak derin bir saygıyla olabilir, olabilecek bir şey. Yoksa onun dışındaki vesileler netice itibariyle vesiledir. Vesile temel anlamda araçtır amaç olamaz. Sen vesileyi amaç edindiğin zaman tevhid binasını ne yapmış olduğun zedelenmiş olduğun. Dolayısıyla burada haşet dediğim şey o kadar önemli, o kadar önemli ki, bakın bugün bu noktada sınıfta kalıyoruz. Allah aşkına hiç bu nazarla okudunuz mu mesela ifk hadisesini? Biz ifk hadisesini Ayşe Hanımıza atılan iftira meselesini farklı açılardan okuyoruz ama bir de şu açıdan okuyalım. İslam'ın devlet başkanı, Müslümanların iman ettiği peygamber ve onun hanımına atılan bir iftira. Onun namusuna atılan bir çamur ve bir ay boyunca süren bir imtihan. Eğer o gün sahabi Allah'a iman meselesini doğru bir biçimde anlamasaydı emin olun o imtihanda çokları dökülebilirdi. Faturayı keserdi Ayşe anamıza niye geç kaldı niye gerdanlığını kaybetti niye böyle oldu niye şöyle oldu derdi insan çünkü. Ama demedi münafıkların dışında bu sözleri söyleyen Müslümanlar olmadı. Üç tane Müslüman iftirayı yaydıkları için had cezasıyla bir şekilde muhatap oldular. Ama onun dışında lider olarak gönül verdikleri insanla kurdukları bağ doğru bir bağdı. Allah Resulü tevhid üzerinden onlara böyle bir bağ kurduğu için şahıslarla bağlantılı değildi onların heyecanı. Bakın Uhud bunun en güzel örneklerinden biridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğüne dair bir haber yayıldığı zaman Uhud'un ortasında bazı ellerden düştü mü kılıç? Düştü ama bir elin sahibini görüyoruz biz Uhud'un ortasında şöyle haykırıyor. Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var? Biz onun getirdiği dine iman ettik. Eğer o öldüyse onun gibi bizim de bu din için ölmemiz lazım deyip sadece parmağından bir izle tanınacak kadar kılıçların altında paramparça olmuş bir Enes bin Nadir okuyoruz biz. O Enes bin Nadr'a bunu yaptıran şey nedir Allah aşkına? Eğer şahsa bağlasaydı şahıs gitti dava bitti. Yok böyle bir şey Allah'ın davası Allah mutlak manada hay ve baki böyleyse eğer sen şahıslara bağlayarak gidemezsin. Ya Allah aşkına benim güzel kardeşlerim vallahi ben anlamakta zorlanıyorum. İnanın ki öyle siz belki benden daha rahat anlayabiliyorsunuz ama ben anlamakta zorlanıyorum. Selma'nın Farisi 8 sene hırsızlık yapan bir rahibin yanında tedrisatına devam etti hakikate aşık olduğu için sabretti ne yapayım dedi sabretti sabretti sonra nasıl bir mükafatla karşılaştı biliyorsunuz eğer şahıslara takılsaydı ufacık bir yanlış gördüğü zaman e işte hocaya bak der burnun kıvırır işi bırakırdı ama bunu yapmadı o hakikate kitlendiği için heyecanını azaltacak bir şey yok onun heyecanı imanından onun heyecanı iman ettiği değerlerden onun heyecanı sırtındaki hörgüçten öyle olduğu için şahıslarla alakası yok. Şimdi anlıyor musunuz Hazreti Ebu Bekir'i Allah Resulü'nün vefatında söylediği o sözleri geldi içeriye girdi. Hazreti Ömer bir başka halde Hazreti Osman bir başka halde ama o, o gün bir dağ gibi geldi Allah Resulü'nün üzerindeki örtüyü kaldırdı. Alnına bir öpücü kondurdu. Hayatında da güzelsin ölümünde de güzelsin ya Resulallah dedi. Sonra çıktı dışarıya o tarihi sözlerini söyledi. Her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed bugün ölmüştür. Ama her kim Allah'a inanıyorsa Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah mutlak manada haydır ve bakidir senin imanına hayran olalım biz senin imanı nasıl bir iman Allah aşkına o gün o manada fırtınaların estiği bir anda Hazreti Ebubekir'in bunu söylemesi İslam'ı nasıl sırtında bir hörgüt olarak anladığının işaretidir bütün dünya bu manada başka bir sevdaya kapılsın bugün kalksanız her şey değişmiş Allah korusun Kabe bile yıkılmış Allah korusun evlerinizde Kur'an bile kalmamış camiler gitmiş ne yazar ya sizin için? Siz Bahar'a mı iman ettiniz Allah'a mı iman ettiniz? Siz başarıya mı iman ettiniz Allah'a mı iman ettiniz? Mesele eğer Allah'a iman meselesi ise hiçbir olumsuzluk bu manada bir Müslümanı davasından koparamaz. Hiçbir şey bir Müslüman'ı davasından alamaz. Eğer böyle inanırsak biz gerçek manada bu dine iman etmiş oluruz. Eğer böyle inanırsak o manada o heyecanı gerçek manada anlamış oluruz. Haşyet dediğimiz şey o. Hassasiyetin ne olduğunu biliyorsunuz. Kılı kırk yararcasına hassas olmak. Allah'ın sınırlarına Allah'ın hudutlarına bir şeye Allah helal demişse Onunla yetinmek haram demişse o haramdan uzak durmak bir de Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyar, uyarak helal bellidir haram bellidir. Ortasında olanlar da şüpheli şeylerdir o şüpheli şeylerden uzak durmak da kişinin dininin güzelliğidir. O dinin güzelliğini tesis etme adına bir hassasiyetle yürümek iman heyecanının sürekli diri bir halde olmasını sağlayacak. Ya üçüncüsü üçüncüsü çok önemli belki de ısrarla üzerinde durmamız gereken mesele o o da şu bizden önce bu yolun yolcuları olan İslam büyüklerinin hayatları ile sıkı bir irtibat kurarsak bizden önce yürüdüler yolun hakkını verdiler yolcunun hakkını verdiler davanın hakkını verdiler çok güzel bir miras bırakarak gittiler. Emin olun Ebu Eyyub El Ensari'yi doğru dürüst anlayan bir adam yoruldum demeye utanır. Utanır. Şurada bak sırtımızda duruyor. Benim odamı görenler biliyor. Odamın penceresinden Ebu Eyyub Sultan'ın minareleri gözüküyor. E ben de bazen yoruluyorum. Yoruluyorum şöyle o pencereden bir minarelere bakıyorum. Utanıyorum yoruldum demeye. İnsan Ebu Eyyub el gerçekten tanıdığı zaman ve kendisine bu manada rehber edindiği zaman yoruldum diyemez. Hiçbir şey ona bu sözü söyletmez. Mesela bir insan Ebu Zer el-Ghifari'yi güzelce anlasa gerçek manada anlasa o bir züht kahramanı biliyorsunuz büyüklenemez. Hele iman eden kardeşlerine karşı hele yanında yöresinde duran insanlara karşı. Asla kibir adına bir şeyi hayatında yer açmaz ona neden çünkü Ebu Zer'i hatırlayacak o Ebu Zer ki başını Bilal'in ayağının altına koymuş o başı simsiyah ayağın altına koymuş bas o başa bas seni kızdıran Resulullah'ı kızdıran o sözleri söyleyen şu ağza o ayağı bas diyecek kadar bu manada zühdü anlamış bir insan nasıl kibirlenebilir Allah aşkına? O kibir adına her şeyi söker atar. Çünkü sizin aklınızda Ebuzer olduğu müddetçe Hazreti İsa'nın zühdüyle yürüyen bir insanın hayatından beslenen bir insanın dünyasında kibir namına bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Mesela siz Kaka İbni Amr'ın kardeşi Asım İbni Amr'ı tanıdığınız zaman hayatınızda ona yer verdiğiniz zaman bıkma adına bir şey söyleyemezsiniz. Bıkamazsınız utanırsınız bahane bulmaya utanırsınız. O genç gencecik bir delikanlı Hazreti Ömer Kadisiye'nin öncesinde Sad bin Ebi Vakkas'a bir mektup yazıyor. Sakın diyor savaşa hemen girme. Elçiler gidip gelsin aradaki engeller eğer sulh yoluyla kaldırılabilecekse o yolu zorla. Onun üzerine bazı elçiler gidip geliyor Rüstemiz Al'a olmuyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer'in tavsiyesi gereği 14 kişilik bir heyet seçiyor. Sad bin Ebi vakkaz başlarına Numan bin Mukarrin isimli o büyük insanı koyuyor ve İran'ın şahı Yezdicer'de gönderiyor. Gezdi Cerd'in karşısında o 14 tane Müslüman içlerinde kimler yok ki onların soruyor diyor ki buraya neye geldiniz? Biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Ya Müslüman ol dinde kardeşimiz ol ya çekil aramızdan senin kabilene kavmine milletine İslam'ı ulaştıralım. Eğer bu ikisini de kabul etmezsen aramızdaki hakem kılıçtır. Kılıçla aramızda ne varsa hükmü ona göre belirleriz. Çıldırıyor yezdicer, çıldırıyor. Yahudiyosiz mi bunları bana, bize söylüyorsunuz? Siz Araplar bizim tenezül etmediğimiz insanlardı konuşmaya, biz sizinle konuşmaya bile tenezül etmezdik. Uç beylerimize emir verirdik. O uç beylerimiz sizinle konuşurlardı. Şimdi kalkmışsınız, siz karşımıza geçmişsiniz. Neymiş efendim kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik falan diye bu sözleri söylüyorsunuz. Bu sözleri söyletmenin faturası ağır olur. Ne söylediğini iyi bil ona göre davranın diyor. Numan bin Mukarrin diyor ki ey emir diyor ey hükümdar. Vallahi dediğin gibi evet biz beş para etmeyen insanlardık. Ama Allah içimizden bir peygamber çıkardı. O peygamber Allah'a kul olmayı bize öğretti. Cahiliyeye ait ne varsa hayatlarımızdan söküp attı bizi İslam'ın rahmetine kavuşturdu. Biz de istiyoruz ki gele, gelelim ve bu mutluluğu sizinle tanıştıralım. Adam çıldırıyor bir daha. Diyor ki askerlerine götürün bunları bunlar aç kaldıkları için buraya gelmişler. Götürün bunları birer elbise melbise verin gönderin. Numan bin Mukarrin diyor ki biz buraya onun için gelmedik. Bu sözü de söyleyince iyice sinirleniyor. Siz söyleyin bakayım söyleyin sizin en soylunuz kim? En soylunuz kim diye bir soru gelince o 14'ün hepsi soylu. Kim yok ki onların içerisinde? Müsenna İbni Harise bir bakın İslam tarihinde kim bu adam? Hanzala İbni Rebi bir bakın kim bu adam? sürü İbni Ebi Ruhm, bir bakın kim bu adam? Bunlar gibi adamlar var orada. Sizin en soylunuz kim diye bir soru sorulduğu zaman en gençleri olan Asım İbni Amr diyor ki herhalde bu bir tahkir cezası verecek büyüklerim o cezayı almasınlar atılıyor meydana benim diyor en soyluları benim diyerek kendisini hedef tahtasında gösteriyor demek ki en soylusu sensin diyor askerlerine diyor ki alın bunları bu genç bunların en soylusuymuş bu gencin sırtına bir çuvalda bizim toprağımızı doldurun ve yükleyin. Geri kalan 13 tanesini de bunun arkasına dizin. Dolaştırın sokaklarımızda İslam askerlerinin Müslümanların ne hale düştüklerini kavmimiz görsün ve onlarla alay etsinler. Onlarla bu manada dalga geçsinler. Askerler aynen denilen gibi yap yapıyorlar. Bir çuvalın içerisine toprak dolduruluyor. Asım ibn Amr'ın sırtına yükleniyor. 13 tane insanda onun arkasında sokaklarda caddelerde dolaştırılarak insanların hakaretlerine maruz kalıyorlar. İş bitiyor dönüp gelecekler. Asım ibn Amr sırtındaki çuvalı indirmiyor. Numan bir Mukarrin diyor ki indir ya sabahtan beri taşıyorsun indir bunu. Hayır diyor çuval sırtında ta Kadisiye'nin meydanına kadar getiriyor. Sad bin Ebi Vakkas'a Vakkas Numan bin Mukarrin gidip rapor etmek konuşulanları anlatmak için onun huzuruna gidince Asım İbni da yüksekçe bir tepenin üstüne çıkıyor. Ey Müslümanlar ey İslam'ın mücahitleri deyip bakışları kendi üzerinde topluyor. Sırtındaki o çuvalı indiriyor toprağı şöyle yere doğru boşalttığı zaman şu sözü söylüyor. İran'ın Pers'in toprağının ilkini ben sırtımda size getirdim. Gerisini kılıçlarınızla siz alacaksınız. Tekbirlerle inliyor Kadisiye meydanı ve o insanın o iman heyecanına herkes hayran oluyor. Ben sırtımda taşıyarak getirdim gerisi de sizin diyor. Meğer vermek istediği mesaj bu Allah aşkına bu mesajı anlayan birisi nasıl ben bıktım diyebilir. Ne yaptın ki? Bu din için ne yaptı ne yaptık ki biz bıktık diyebilelim. Neyi ortaya koyduk ki bu manada belli şeyler bahane olarak bizim karşımıza çıksın. Eğer Asım İbni Amr'ın ve onunla beraber olan o diğer büyük insanların bu manada ruhunu anlasaydık başka bir biçimde hayatımızda anlam olacaktı. Mesela. Ebu Musab bin Umeyr'i o büyük insanı onu söyleyeyim. Onu tanıyan birisi sızlanamaz. Bahaneler üretemez. Neyi terk ettiği, neye talip oldu bilen bir adam Allah aşkına neye sızlanabilir? Hazreti Musab sızlananların ilacıdır. Eğer gerçek manada Hazreti Musab tanınırsa ya Hazreti Ali'yi tanıyan Hazreti Ali'yi tanıyan onun mücadelesini anlayan birisi asla küsemez. Küsseydi o küserdi. Zorla hilafete geçirildi. Cemeli yaşadı. Nehveran'ı yaşadı. Öncesinde sıfını yaşadı. Neler neler yaşadı ama hiçbir şekilde küsmedi. Hiçbir şekilde kimseye fatura etmedi. Haklı olduğu kadar haklı kalmanın mücadelesini verdiği ilkelerinden asla taviz vermediği en yakınları bile Ali çok sert davranıyorsun böyle olmaz böyle devlet yönetilmez dedikleri zaman bile ben Resulullah'tan böyle gördüm nasıl gördümse aynısını yapmakla mükellefim diyerek bu manada bazı şeyleri ortaya koydu şimdi benim güzel kardeşlerim ben hangi birini söyleyeyim zaman da geçti ama bir şeye sizin dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir beşerdi. Onun mübarek ellerinde yetişen sahabi efendilerimiz de adını andığımız daha anamadığımızlar da beşerdiler. Onlar da bazı beşeri şeylerle karşı karşıya kaldılar. Yoruldular mı? Yoruldukları zamanlar oldu. Bıktılar mı? E bıktıkları zamanlar da oldu. Böyle bıçağın kemiğe dayandığı zamanlar oldu mu? Oldu. Neyle açtılar bunu? İnanın Kur'an'ın nüzül sürecinde kıssaların iniş tertibine, iniş sırasına bir bakın. Nasıl o kıssaların öncelikle Allah Resulüne sonra sahabeye bu manada bir bilinç aşıladığını görürsünüz. Bıçağın kemiye dayandığı bir an işkenceler inanılmaz düzeyde artmış Mekke'de. Kur'an Buruç suresinde Ashab-ı Uhtut'tan bahsediyor. Ashab-ı dertlere derman oluyor. Taif'ten dönmüş sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye giremiyor. Bir müşriğin himayesinde girecek. Morali bozuk aleyhissalatü vesselam efendimizin ümitleri tükendiği bir anda Yusuf kıssası iniyor. Ve aslında Allah Resulüne verilen mesaj şudur sen de Yusuf gibisin şu anda kuyudasın yakın bir zamanda saraylarda olacaksın yani iktidarda olacaksın güç sahibi olacaksın bugün sana karşı haset duyanlar yarın etrafında dört dolanacaklar sabret ve Yusuf'un misyonunu anla gereğini yerine getir diye bir mesaj veriyor balık sahibi Yunus'u boşuna mı anlatıyor Kur'an Hazreti Peygamber'e sakın Yunus gibi olma diyor sakın onun gibi terk etme eğer yaparsan onu sen de onun maruz kaldıklarına kalırsın. İman mücadelesinin böyle en zorlu zamanlarda bir ashabı kef iniyor. O ashabı kefin üzerinden alacağını alıyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnanın bu nazarla bir okuduğunuz zaman öyle güzel şeyler göreceksiniz ki ve onların bugünün dünyasında bize bakan mesajlarında da birçok şey göreceksiniz. Bir iki şey söyleyeceğim sadece. Akabe'nin o zorlu yokuşları zorlu anları sonra oradan açılan bir iman kapısı var biliyorsunuz. Netice itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 9'u hazreçten 3'ü efsden olmak üzere 12 tane nakip temsilci seçiyor. Niye 12 ya Resulallah diye soruyorlar birileri ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz? İsa'nın havarileri de bu kadardı diyor. Bakın. Bağladığı yere bakın nasıl o kıssalarla canlı bir bağ kuruyor buradan anlayın Bedir'in yolundalar yürüyorlar dedik ya bugün adını çok anacağız Allah Resulü çağırıyor Ebu Eyyub El Ensari'yi say bakalım diyor kaç kişiyiz sayıyor geliyor rapor ediyor ya Resulallah sayımız 313 ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem desene tam da Talut'un askerleri kadar Bakın irtibata bakın sayı 313 Talut'un askerleri de öyleydi biz de o kadarız o iman yolundaydı biz de iman yolundayız onun da neticesi zaferdi bizim de zafer olacak diyerek canlı bir bağ kuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun gibi onlarca örnek sayılabilir onlarca örnek sayılabilir Mekke'ye girecek bakın 10 bin kişilik ordu var arkasında. Diyor ki hepimiz aynı kapıdan girmeyelim dört ayrı kapıdan girelim niye ya Resulallah Yakup da oğullarına Mısır'a girerken tek kapıdan girmeyin ayrı ayrı kapılardan girin dedi Biz de ayrı ayrı kapılardan girelim diyerek bu manada bir şeyi ortaya koyuyor Fetih tamamlanıyor Kabe putlardan temizlenmiş karşısında tir tir titreyen Mekkeliler var Size bugün ne yapmamı bekliyorsunuz diye soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Korkularından konuşmaya mecalleri yok. İntikam mı alacak? Geçmiş hesapları mı açacak? Tek tek bize hesap mı soracak? Ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz? Onların o sözüne karşılık size ne yapmamı beklersiniz dediği zaman onlar birileri içlerinden kalkıyor. Sen kerim bir babanın Kerim oğlusun senden de ancak cömertlik ancak iyilik beklenir dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bugün Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi derim size asla bir kınama yoktur İzhebu feentum tulaka gidin hepiniz salıverildiniz Orada Allah Resulü'nün Hazreti Yusuf üzerinden bu sözü söylemesi Kurduğu bağın güçlülüğüne işaret eder. E benim güzel kardeşlerim vallahi bu bağlara biz daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü biz zayıfız imtihanlarımız ağır. Zor bir zamanda yaşıyoruz. Şeytanın kullandığı ambalajlar çok farklı. Şeytan inanılmaz derecede ambalajları değiştirerek değiştirerek önümüze çıkıyor. Bugün bir heyecanla başladığımız işi heyecanla bitiremiyoruz bakın. Heyecanla bu işi bitirebilmemiz için bize böyle irtibatlar lazım. İnşallah köklerimizle kurduğumuz irtibat iman heyecanımızı bu manada farklı bir zemine doğru taşıyacaktır ki Allah hepimize bunu nasip eylesin. Şimdi son bir şey söylüyorum ve sözümü bitiriyorum. Heyecanımız azalırsa ya da biterse çoğumuzda dediğim gibi oluyor bu. Bu manada bir şey olursa ne yapalım? devaya ait ilaca ait şeyleri söylüyorum hedeflerini güncelle makul hedeflerle çıtayı yavaş yavaş yükselt en başta bunu yap hedefini güncelle tamam sen gençken İmam Ebu Hanife olmayı kafaya koymuştun ama şimdi olgunlaştın baktın ki İmam Ebu Hanife olmak kolay değil Selahaddin Eyyubi olmayı düşünüyordun Kudüs'ü sen fethedecektin baktın o da olmadı bir evlilik kurdun değil Kudüs'ü yönetmek evi yönetemiyorsun bu da oldu olur bu nasip işidir ama dön sakın pes etme dön biraz daha küçült hedefi evden başla mesela yavaş yavaş yavaş yavaş makul ama yavaş yavaş çıtayı yükselterek bu manada bir şeyler yap belirlediğin hedefe vardığın zaman heyecanın artar bunu unutma büyük hedef koyup Varamamak demek ki bu iş olmuyor gibi bir şeye insanı düşürebilir. Onun için az makul olabilecek hedeflerle basamak basamak yükselterek gidilme adına bir şey olmalı. Onun için diyorum hedeflerini güncelle makul hedeflerle çıtayı yavaş yavaş yükselt. İkincisi düştüğün yere takılma. Her daim kalkmaya kendini zorla benim güzel kardeşim güzel kardeşlerim insanın yazgısı kirlenmek bunu hiç unutmayın Allah da bizi biliyor onun için o gafur onun için o gafir onun için o gafar, onun için o settar onun için o tevbab bizim düşeceğimizi biliyor ama düştüğün yeri kendine mesken edinme ey sen Kudüs'ü fethedecektin a işte halim bu deme bunu şeytan sana dedirtir ne yapayım diye ben böyle yaptım nefsime uydum gaflete düştüm gaflet halim oldu bir daha kalk ya kalk bismillah de sıfırdan yeniden başlar gibi bir daha besmeleyi çek yeniden yeniden bir heyecanla başla bak bakalım bazı şeyler oluyor mu olmuyor mu ama düştüğün yeri mesken edinirsen şeytanın istediği budur zaten. Şeytan önce adama günah işletir sonra adamı o günahının altında ezer. Müslümana düşen günah işlese bile Allah'ın huzurunda o tövbe kapısının sonuna kadar güneş doğudan batana kadar batıdan doğudan batana kadar güneşin yani kıyamettin kubaca ana kadar tevbe kapısının açık olduğunun bilincinde hareket eder ve asla günahına mahkum olmaz onun için heyecanın daim olabilmesi için düştüğün yere takılma her daim kalkmaya kendini zorla üçüncüsü ilim meclislerinden uzak durma manen takviye almaya devam et şu anda bakın takviye alıyoruz birbirimize emri bil maruf neyi anil münker görevimizin gereğini yapıyoruz. Burada konuşan benim emin olun en fazla istifade eden de benim çünkü ben nefsime en başta konuşuyorum. E siz de aldığınız oranda bu manada bu ilim meclislerinden nasipleneceksiniz. Allah için biz buradayız inşallah peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de ilim meclislerine yüklediği anlam ve değer hepinizin malumudur manen bu takviye alanlarını fazlalaştırma adına bir gayretimiz olmalı çünkü şarjımız biterse eğer duramayız ufacık bir rüzgarda savrulur gideriz bizi her zaman diri tutacak canlı tutacak bu manevi takviyelere ihtiyacımız var dördüncüsü sadık dostlarınla aranı sıcak tut sen de birilerine sadık dost ol dostlarını ucuza satma Hiçbir dostun değeri bir dünyaya bedel değildir bunu bil ne kadar değer yüklersen yükle başka şeylere emin ol ki Allah için sana dost olan bir insanın değeri onlardan daha fazladır bunu bil ona göre hareket et. ve sadık dostun bu işin ne kadar önemli bir azı olduğunu da unutma etrafında sağında solunda Düştüğün zaman sana bu manada takviye olacak insanlar olursa kalkmanın kolay olabileceği bilincinde ol ve ona göre hareket et. Beşincisi de şu sabrı istenilen oranda kuşan ve asla netice hesaplarına takılma. Eğer netice hesaplarına takılırsan heyecanın biter ama hatırla Hazreti Nuh'u. Sen alemlere mesajları ulaştırmak insanları İslam'la buluşturmak böyle bir hedefin olabilir. Ama netice itibariyle vardığın sonuç bir gemiyi doldurabilecek kadar insanla sınırlı kalabilir. Allah sana niye olmadı diye sormaz. Sana verilen imkanlar çerçevesinde yerine getirdin mi getirmedi mi vazifeni ona göre sorar. Bunu anla buna göre hareket et sabrı kuşan netice hesaplarını ise bırak. Gör bakalım o zaman her gün artan bir heyecanın sahibi oluyor musun olmuyor musun? Allah azalan heyecanlarımızı arttırsın. Amin. O dini heyecanımızı aynen sahabede olduğu gibi canlı bir hale vardırsın. Amin. İslam'ı bizim için dert edinme gibi bir bahtiyarlığa bizi erdirsin. Amin. İslam'ı sırtımızda bir heybeye değil bir hörgüce çevirsin. Ölene kadar onu taşıyabileceğimiz sorumlulukla Hareket etmeyi, yürüyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Ve bu zorluğu kulluk yolunu bizlere kolaylaştırsın. Amin. Bizi de birbirimize destekçisi kılsın. Amin. Ve burada nasıl bir araya getirdiyse cennette de bizi bir araya getirsin ve cem eylesin. Amin. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve ahiri davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.